Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz Hac İyi bir olacak inşallah nasip olursa İslam'ın Beş temel ilkesi var Bunların biri de Hac yapmaktır Namaz Mekke'ye mükerremede Fas kılındı Oruç Zekat ise Medine'de farz kalındı. En son farz kılınan beşinci ilke hac oldu. Bunun sevgine gelince hac Mekke mükerremede arafatta yapılacağı işin tabi Mekke'nin fethinden evvel hac yapılması imkansızdı. İşte bunun için Mevlamız Hacı en son kıldı. Mekke-i Mükereme'nin fethinden sonra. Hacı ne anlama geliyor? Sözlerin, kelimelerin bir sözcük anlamı vardır. Bir de bunların şeriat'taki anlamı vardır. Hacı gelince El-Haflugat'ten El-Kastı Hac lügat olarak sözlükte bir şeyi kastetmek, amaçlamak anlamına geliyor sözlük olarak. Ve şer'an ve haccın şir'i açıdan anlamı nedir? Ziyaretü mekan mahsusin. mekan mahsus özel bir yeri ziyaret yapmaktır bu özel yer Mekke'de bulunan Kabe'yi Muazzama Beytullah ve Arafat işte demek ki hacin asıl anlamı budur Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret davetmek ve Arafat'ta bulunup orada da da yapmak tabi bunun bir de zamanı var fi zemani mahsusin Hacı belirli zamanında yapmak bu nedir? Hacin belirli ayları vardır. İnşallah biraz sonra konuya gireceğim. İşte hac aylarında demek ki Mekke mükerremeye gidip kabe'ye taaf etmek, arbaqı yapmaktır. Bir fiilin mahsusin ve hacca özel. İşlerle, amellerle bunu yapmaktır. Nedir Hacc'ın özel işleri de? Ettevafı ve sayı vel vükufu muhrimen. Hacı adayı ihramlı olduğu halde Kabe'ye tavaf etmek, arfata vakfı yapmak ve say yapmaktır sabah ve arasında. Hac insanlara ne kadar farz oluyor? Deve sordu sahabeler hac emri gelince, sordu sahabeler "Ey Hucce fi'l-Amin emreten vakit eden." Şöyle sahabeler, "Ya Resulullah, her sene mi hac yapılacak yoksa Ömürde bir defa yeterlemey. Fakih Aleyhisselam la bel merten hayır peygamberdir. Her sene değil. Merreten ömürde bir defa yapılması farzdır. Femazade fevvet tatavun. Bir kimse birden falaha giderse kalanı tetav. Lafiredir ama hacim faziyeti Ömürde bir defaya mahsustur. Neden acaba böyle? Şimdi hacın farz olmasının şartı, sebebi. Her ibadetin bir sebebi vardır. Mesela namazın da farz olmasının tabi sebebi var. Bu da nedir? Vakittir. Bir vakit girmeden, gelmeden... ...o namaz farz olmuyor. Ama dünyada... ...vakit... ...devamlı değiştiği için... ...devamlı namaz kılması da farz oluyor. Mesela... sabah vakti girdi mi? Tabi sabah namazı farz oluyor. Öğlenin vakti girince... ...yani güneş tepede dikilince... ...e öğle namazı farz oluyor. Oruç da bunun gibi... ...her sene ayı gelince... Oruçta farz oluyor. Sebebi bundan vakit. Halbuki haccı nedir sebebi? Beytullah Kabe'dir. Kabe dünyada bir tane olduğu için ve onun haşa yeri filan değişmediği için de bunun için hac ömürde bir defa yeterli oluyor. Hac yapmak Tabi farz. Çünkü Mevlamız büyürüyor. Mesebillah. Velillahi alennâsi hicjül beyti ilahur. Velillahi alennâsi Allah'ın cenni şanı insanın cenni hakkıdır. Hicjül beyti Allah'ın beytini Kabe-i Muazzama'yı hac yapmaları. Kimlere Men istetaa kimin o beyti gitmeye gücü yeterse onlar aldam bu farz kıldığı ilahi bir haktır vacibedir. Şimdi gelen inşallah hac konusu kimlere farz oluyor? Çünkü nasıl ki bir kişiye namazını kılmazsa fasık, günahkar olduğu gibi yine bir kişi zekatını vermezse, oruç tutmazsa o kişi fasık, günahkar olduğu gibi eğer bir kişiye hac farz olduğu halde o kişi bu hacını yapmazsa tabi o kişi Allah, Allah katında bir günahkardır. Hatta bir Aleyhisselam Hazretleri bir kimseye hac farz olduğu halde hac yapmadan ölürse ister Hristiyan olarak, ister Yahudi olarak ölsün. Yani bu kadar bir tehit var bu konuda. E hac kimlere farz? Haccın iki türlü faziyeti var. Bir hüccu bunun şartı var. Bir de edasının şartı var. Şimdi önce hac'ın vücubunun şartı. Hac kimlere icap eder? Kimlere farz olur? Önce el i̇slamı Müslüman olmak. Allah korusun Müslüman olmayan bir kişi ister Hristiyan, ister Yahudi olsun İster atayist olsun, ister putperest olsun. Kim olsun, eğer bir insan Müslüman değilse, ona hac farz değil. Peki yaparsın ne olur, gezmiş olur, işte görmüş olur, bir turistik siyahat olmuş olur böylece. Hacı olmaz, sevap alamaz. Hatta bir kişi Müslüman iken, Müslüman olduğu hale bir kişi hacca giderse, hacını yaparsa, Allah korusun, o kişi hacdan sonra İslam'dan çıkarsa, yani mürted olursa, işte imanın şartlarında Allah korusun bir şey şüphe ederse, ahireti inkar ederse, ya da Allah'ın bir kesin emrini farzını kabul etmezse, yine Allah'ın kesin olan bir haram kıldığı yasağını kabul etmezse e bu kişi tabi Allah korusun dinden çıkmış oluyor. İşte bir kişi hacca gittikten sonra nevzu billah İslam'dan çıkarsa onun hacılığı da iptal oluyor yanıyor gidiyor. Tabii onun nikahı da evliyse hanımı kendisine haram oluyor hacılığa gidiyor namazların da sahabi hepsi gidiyor e bu kişi Allah'ın izniyle hidayetiyle e tekrar tövbe edip İslam'a güzelce dönerse bu kişiye tekrar hacca gitmek de gerekiyor yine hatta işte demek ki hacin vücubunun şartı. Yani hac kimlere icap eder fazla olur. Birincisi el-İslamı o insanın Müslüman olması. İkincisi el-aklü akıllı olmak. Bir kişi akıllı değilse, gerek doğuştan, gerek sonradan kişi akıllı değilse tabi aklı olmayan kişiye Namaz da farz olmuyor, oruç da farz olmadığı gibi bu kişiye hac da farz olmuyor. Demek ki akıl bu kadar önemli muhteraba kalkınız. Akıl bu kadar önemli. Çünkü insanı hayvamdan ayıran akıldır. İlahi emirler hep akıl sahiplerine. Velamız buyuruyor: Ey ulül elbab ve Mevlam buyuruyor. Ne yazık ki, yani aklına zarar verenler, yani alkolle, uyuşturucuyla, aklına zarar verenler, ne yazık onlara Allah korusun. Üçüncüsü, elbülugu. Ergenlik çağına ulaşmak. Bir kişi, ...erginli çağına ulaşmamış... ...bülüva ermemişse... ...ona da hac farz olmuyor. Eğer bir çocuğu... ...annesi babası yani ebeveyni... E, ...hacca giderken götürürlerse... ...ne olur? Aynı camiye götürür... ...namaz kıldığı gibi olur. Yani bir çocuğa... ...namaza farz değil... Ama annesi mesela yanında namaz kılır, kılar evinde. Ya da herkese çocuğu babası evinde cami namaz kılar. Evet, namaz kılar ama fazla değil. Bir çocuk küçük yaşında Mekke'ye götürürse tabu ona ihram da giydirilir. Gereken vazifelerini yapar, had sahabını alır. Nafi ashabını alır. Yalnız bu çocuk ileride bülü çağını eriten sonra eğer belirli bir mala sahip olursa, zengin duruma gelirse o kişiye tek haç farz olur. Ama eğer bu çocuk iler zengin olmazsa haç farz olmuyor ta kendisine. Hatta şöyle bir şey bile vardır. Çocuk İhramlı iken eğer hata bir şey yaparsa ona ceza gerekmez. Yani ihram yasasını çiğnese çocuk, yani başını örüse şunu şunu yapsa ya da haşte bir yanlışlık yapsa çocuk o çocuğa bundan dolayı bir ceza kurbanı gerekmiyor çocuğa. Yine şartın biri de el hürriyeti. İnsanın hür, özgür olması. Esir'in tabi kölelik dönemi vardı. Gerçek yine var tabi. Düşmanlar yine tutukluyorlar, istirini yapıyorlar. Onlar da bir esir köle anlamına geliyor. Demek ki Allah korusun bir kişi hürriyetine, özgürlüğüne sahip değilse köle durumu tutsaksa kişi bunlarda haç yapmak farz olmuyor. Yine şartın biri ele ilmi bir farzı yetihi. Bir kişinin Müslüman olan kişinin üzerine hac farz olması için şartın biri de hacin farz olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu kimlere mahsus? Eğer bir gayri Müslüm yani Müslüman olmayan bir kişi Darül harb denen ee, Müslümanların bulunmadığı yaşamadığı bir yerde İslam'a gelse. Mesela günümüzde diyelim Kanada'da işte Meksika'da pek Müslümanların bulunmadığı bir yerde bir kişi İslam'a gelse. Ee, Biriyle karşılaşsa, tanışsa o kişiye o kişi İslam'ı tebliğ etse, kişiyi İslam'a davet etse İslam'ın özelliğini ilan açısından tevhidi kişiye böyle anlatabilse o kişi tabi akıl sahibi ise her akla İslam uygundur. Kişi Müslüman olsa ama tabi az bir zaman kalmışlar bu kişi hacin farz olduğunu bilmiyor. Farzla hac yapmadan ölürse günahkar olmuyor. Hatta böyle bir kişi yani bir kişiye ayaküstü bir sohbetle uçakta, garda, orada burada bir Müslümanla tanışsa, öyle kısa bir sohbetle İslam'a gelirse sonra bu kişi çevresinde Müslüman bulamasa o kişinin namazı olduğunu tabi bilemez orucun ne olduğunu bilemez hacın ne olduğunu bilemez bunu da örne kişi o kimse bunlardan ahirette sorumlu olmuyor Yine şartın biri ezadü ve rahiletü zat azık demektir bir kişiye hacim farz olması için kişinin iki şeye sahip olması gerekiyor hacit asiyesinin dışında yani yaşaması için gerekli olan malların dışında e, evi işte ev eşyaları e, sanatkarsa kendi aletleri cihazları şunları bunları bir kişinin bu işinin gücünden dışında dışında bulunduğu yerden şimdi zekatta belli bir altın ortaya konuyu kişinin zengin sayılması için kurban kesmesi için fakat hac, hac da zenginlere farz oluyor ama buradaki zenginliğinin belirli bir ölçüsü yok. Neden? Çünkü haç nedir? Kişinin bulunduğu yerden Mekke'ye gitmesidir. E Mekke'de yaşayan bir Müslümana haç tabi farz oluyor. Mekke'de yaşayan bir Müslüman ayakları kötülüğüm değilse doğuştan Öyle bir rahatsızlığı yoksa orada bulunan bir Müslüman hiç araca binecek parası da olmasa yaya yürüyerek de hac yapabilir. Binaya gider, Arafat'a çıkar, müzeyfe gelir, tekrar Kabe'ye döner yapabilir. Bu için demek ki Mekke yaşayan Müslümanın her birine hac faz oluyor. Yine Mekke'nin çevresinde yaşayan Müslümanlar onlar da yaya yürüyerek bir şey yapabilirler. Hepsine fazla oluyor. E Medine'de, Taif'te civarında yaşayan Müslümanlar da tabi da pasaporta lazım değil, onlara vize lazım değil, uçak muşak lazım değil. Bir kamyonda binebilirler, otobüseye binebilirler, taksiye binebilirler. Onlar da az bir parayla gidebilirler. Bunun için haç zenginlere farz deniliyor ama buradaki zenginliğin belli bir ölçüsü yok. Mesela Çin'de Müslüman var, Amerika'da Müslüman var, Karnada Müslüman var, Türkiye'de Müslüman var, Rus'ta da Müslüman var. Bunlara tabi uzak olduğu için bunlara pasaporta lazım, vize lazım, bunlara uçak dönüş giriş burası lazım. Demek ki bir kişi yani bir Müslüman bulunduğu yerden Mekke mükeremeye gidip tekrar vatanına dönecek kadar gerek orada harcaya paraları gerekse uçak bileti paraları varsa bir de kimleri bakmak ile mükellef ise evde eşi, çoluğu, çocuğu kim varsa Onların da rızkını dününce kadar bırakmışsa parası bırakabilirse bunlar hac farz oluyor. Hacın tabii belirli ayları var. Allah Teala şöyle bize buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. El haccu Eşhürün ma'lumat. El-Hac-ı Haş nedir? Eşhirün ma'lumat belirli aylardır. Mevlam buyuruyor. Eşhür, şehrin çoğulu. Arapça şehir, ay demektir. Yine Arapça çoğul üçten başlar. Arapçadan bire müfret. Yani tekil alanı müfret denir. İkiye, tesniye denir çoğul delmez. Türkçe'mize iki de çoğula giriyor. Arapça'da iki çoğula girmiyor. Ancak Arapça'da çoğul yani cemi, üçle başlar. Mevlamız buyuruyor Hac malum bilinen aylardır. Hangi aylar bunlar? Ramazan ayı bittiği gibi hemen arkadan şevareye giriyor. Şu anda Şevval işin içindeyiz. İşte bir şevval. Sonra gelen zilkade. Ondan sonra gelen ziliçayıdır. Ziliçayının oncu gününe kadar iki ay on gün bunlar nedir? Hac aylarıdır. Bir de hacın edasının şartları var şimdi. Bir kimseye haç farz oldu. Elhamdülillah Müslüman inancı yerinde Allah inanıyor elhamdülillah ibadetini yapıyor. Akıllı, deli değil. Kürü değil, bir çağına ermiştir. Elhamdülillah köle değildir, hürdür, özgürdür. Haccın farz olduğunu biliyor, duymuş, okumuş. Yine bulunduğu yerden Mekke'ye gidip dönecek kadar hem uçak parası da var, iyisi de parası da var. Bu kişiye hac farz oldu. Bunun dışında bir de hacciye getirmesi için bir de edasının şartları var haccin. Nedir bunlar? Emniyet tarığı, yolun emin güvenli olması da gerekiyor. Allah korusun mesela şu anda tabi Irak'tan Hac'a gitmek karayoluyla tehlikeli. Yol güvenliği yok bunda böylece. Ama şu an elhamdülillah bir Suriye yolu var elhamdülillah. Allah korusun Orta Doğu'da daha büyük savaş çıkarsa uçak olarak tehlikeye girerse, o zaman ne olur? hacca gidilmesi tabi sakıncalı oluyorum sevgili kardeşlerim. Bunun için bir kimsenin üzerine şu anda hac faz olmuş ise aman kişi acele etsin. Acele etsin. Çünkü pek iyi günler değil. Yani artık kıyameti bir alametle başlamış durumunda. Evet şu anda elhamdülillah haca gidilebiliyor gidilebiliyor. Hatta gidenler çok çok erhandırlar. Ama ne olacağı belli olmaz. Belli olmaz. Hatta İmam-ı Ebu Yusuf'a göre bir kimseye hac farz olduğu mu bu harcin farziyeti fevriye. Ebu Yusuf'a göre Hanefi müçtehitlerinden fevridir. Yani Hemen gitmesi gerekiyor. Gitmesi gerekiyor. Kime? Farz olana. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir kimse daha Ramazan ayı gelmeden önce Recep ayında işte Rebül aylarında kişi elle belli para geçti eline. Mirastan şuradan buradan ya bir iş yaptı eline top para geçti. O parayla hacca gidecek ölçüde parayla geçti. Bu kişi hemen bunu hac farz olmuyor ama. Bu kişi dilerse o parayı başkalarına harcayabilir. Hayır yapabilir, şunu bunu yapabilir. Serbesttir. Ama eğer bir kişinin elinde hac ayları geldiği zaman yeterli para bulunursa Mesela Şevval ayında şu anda Ramazan sonra kişi bu hale içerisinde eline böyle bir toplu para geçerse bu kişi bu parayı başka yere veremez. Efendim şimdi cami yaptırayım, köprü yaptırayım, şunu bunu yaptırayım hayır olamaz. Ona hac fazla oluyor. Bence. Ona hac fazla oluyor. Hatta elindeki parayı böyle başka yere harcarsa Allah katına borçlu oluyor. Ve İmam Ebu Yusuf'a göre hac fevridir. Yani hacı ertelemeden hemen farz olduğu gibi gitmesi gerekiyor. E, bu sene farz oldu da gidemedi, hiç olmazsa gelecek yıl hemen gitmesi gerekiyor. Bir kimsenin üzerine hac farz olduğu halde kişi hacca gitmeyip ihmal etse, ertelese, aradan yıllar geçse, bu bu fevri olan iştahı göre bu kişi günahkar olur Allah korusun beni. Günahkar oluyor. Yalnız, İmam-ı Muhammed'e göre, Hanefi müşehitlerinden i̇mam Muhammed'e göre, İmam-ı göre de, ona göre de hac fevri değil, ömridir. Yani hemen o sene gitmesi mecbur zoruna değildir. Ertelemeden acele gitmesi daha eftaldir. Daha güzeldir. Ama eretilerse günah girmiyor. İmam Muhammed'e göre, İmam-ı göre, bunlara göre. Çünkü bunlara göre hac ömrüydir. Yani hacı müddeti ömür boyu geçerlidir. Namaz gibi ya yani namazı ilk vaktte kılmak daha evveldir, ama namazı çıkmadan direkt kılabilir. Ancak bir kişiye üzerine haç farz olduğu halde ihmal etse, ertelese, işte sen ileride giderim giderim dese Allah korusun, ölü verirse ölü verirse o zaman işi zor mu İşi işi zor bölüşe. Hiç olmazsa ölmeden önce o kişi vasiyet yapması gereği şartı var. Ben gideceğim bana farz oldu ama eğer gidemeden ölürsen benim yerime benim veki gönderin diye vasiyet yapması, iş gerekir şart oluyor. Ama bir kişi üzerine haç farz olduğu gitmeye hazır yol emniyeti yok. Gidemedi, onun günahkar olamıyor. Tabi ölümden sonra vasiyeti yapı ölmeden önce yeni öykü gönderir. El mahremi lil mer eti. Bir de kadınlar için mutlaka mahrem olması şart. Mahrem. Nedir mahrem? Hangi erkeğin o kadına nikahı ebediyan düşmüyorsa o erkek kadının mahremidir. Mesela babası, evley babası, süt babası, kayınpederi gibi anlaşıyor. Sonra kadının amcası, dayısı. Ama amcı öyle, dayı öyle hacca kadın gidemez yanında mahremi olmadan gitmemler. Bir kadın babasıyla gider dedesiyle gider süt babasıyla gider kayınpedreyle gidebilir hatta bir kadın övey babasıyla da hacca gider annesi ölmüşse bile yine kadın amcasıyla hacca gidebilir dayısıyla gidebilir tabi oğlunla da gider damadıyla gider kardeşiyle gider yeğenleriyle yani erkek kardeşin kız kardeş oğullarıyla onlarla bir kadın hacı gidebilir. Ama bir kadının böyle mahremi olmadan mesela bir kadın eniştesiyle gidemez. Bir kadın diyelim ki ablası hacı gidiyor, kolayısıyla beraber eniştesi beraber. Elmiştir, ablam gidiyor, eniştem gidiyor, ben gideyim eniştem varım değil enişte yabancı hükmüne geliyor o nikah düşüyor çünkü ablası varken tabi nikah düşmüyor geçici bir zaman için ama bir kişinin ablası öldü mü, ya da eniştesi sonunda ayrıldığı mı biriden sonra nikah düşüyor bunun için bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor bir kadının yanında mahrem olmadan hacca gidemez. Yalnız Şafi mezhebiyle Maliki mezhebine göre bir kadına hac farz olmuş ise dikkat edin buraya bir kadına eğer hac Farz olmuş ise kadının da kolisi yoksa, mahremi yoksa ne yapacak? İşte Şah-ı mezhebiyle Maliki göre bir grup kadınlar iş yerinde sika bir kadın olacak. Yani ağırlı olan bir kadın böyle onların sonucu bir kadın olursa yalnız farz haccına Gidebiliyor. Gidebiliyor ama Hanefi mezhebine göre gidemiyor, giderse günahkar oluyor. Muhtemelen. Günahkar oluyor. Peki ne yapacak bu kadın? Yerine kiyi gönderecek, gönderecek Buna dikkat buyurunuz. Şafii mezhebi ile Maki mezhebine göre de kadın ancak farz olan haca gidebilir. Bir kadın mesela koyasının sağlığında. Kurus Hacı gitmiş. Ya da bir kadın Mahrem Hacı gitmiş. Yani tekrar gitmek istiyor. Mahrem yok. Buna izin buna izin vermiyor. Yani bir kadın farz Hacı'nın dışında Nafil hacı gitmesine hele ömreye gitmesi kesin de caiz böyle. Yani dört mezhebe göre de, bütün müşehitlere göre de bir kadın farz haciyin dışında ninafle hacca ya da haşa ömreye katiyim gidemem huttremler. E gidiyorlar tabi gidiyorlar. E Allah fitneden tanımayan gider tabi ya. Ne diyorlar? Evetmiştim ben ibadet ve gidiyorum oraya. İşte ben Medine aşıkım. Yalan bunlar Yalan bunlar bence. Nerede bu aşk? Aşk olsa yansak kişi burada bize Yansak bence. Mesela vehsel karan hazretleri bakını değil mi? Peygamber aşkı yanılır böyle Gerçek aşık tamam böyle. Bir ah çekince sanki içinden bir ateş çıkıyordu ağzından böyle. O kadar aşık peygamberimize peygamberimizin evine kadar geldi. Annesi ona özel bir tembih vardı. Oğlum vehsel demiş annesiye. Resulullah'ın evine git, evde ise görüş, evde yoksa sakın başka yere uğrama. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bile ise ama evinde yoksa evine git, buyurdu, annesi buyurdu. Evine git, evinde ise görüş, evinde yoksa başka uğrama döngel buyurdu. O aşık Veysel-i Karna Hazretleri Yemen'den koptu, ok yaydan fırla acasını. Yemen çölleri aşıyor. Böylece. Kızgın çöller aşıyor ama içindeki ateş çöl daha kuvvetli içindeki ate ateş. Ne ateşi? Aşk ateşi. Resulullah işin yanan ateşi. Böylece. Aşk ile geliyor böyle. Ya Resulallah diye böyle. Yanana geldi peygamberimizin evine yaklaşınca Peygamberin evine çıktı meşle gitti geldi kapıya tabi sordu Peygamberini gösterdi hazla beyti Resulullah eve geldi kapıya artık açta yanıyor, böylece, yanıyor böylece. yani Resulullah'ı görecek kanacak böylece. ya Allah ya Allah içeriden cevap verildi Resulullah evde yok. Meşgitte. Hemen bir duvara dön. uzata değil böyle. Meşgitte hemen. Biri eve. Meşgitte. Orada Resulullah. Gitmedi oraya. Yani bir ah çektim böyle. Bir ah çektim böyle. Yanardağ gibi. Volkanlar gibi yandı böyle. Aşkıyla böyle. Yandı yandı. Annem bana bu kadar izin verdi dedi. Bak Çünkü annesi ona muhtaçtı. Anne itaati buna farzdı. Peygamberi görmesi farz değildi. Peygamberi iman farz ama görme peygamberi farz diye bak bu durumda. O Veysel Karani yanardağlar gibi yanıyor böyle. Aşk üstünden beri yanıyor. Ne yaptı o anda işte şeriatı İslam'ı çiğnemedi böyle. İslam buydu. Mesleğe gitmedi böylece. E ne diyor bazı hanımlar işte ömreye gidiyor gidiyorlar yandan mahremi yok. E, bir aşk kazı. Ya Allah Ne aşkı Medine Mekke'de efendim gez toz çarşı pazarı işte e, bir karşıdan bir tavaf hatta eki arasında sıkış sıkış da böylece hatta günümüzde bir kadına haç farz işte bile günümüzde da gitmesi gerekiyor. Gidik, gerekiyor ama hacca giden bir kadının orada sevalması için ne gerekiyor? Bir kadın ne kadar az tavaf yaparsa o kadar çok sevap olur muhtemelen. Bunu böyle bilmemiştik. Bu konu teklif gireceğim bu konu inşallah. Resulü baksana inşallah. Bir de velafil iddete bir kadının hacca gitmesi için kadının mahremi de olsa yani babası oğlu karıştı olsa kadının bir de iddette olmaması nedir? İddet Eğer bir kadının kolası ölmüş ise dört ayı on gün bekleme zamanla iddet deniyor. Mesela bir kadın kolası birlikte hacı gitmeye karar vermişler, paspor çıkarmışlar, yazılmışlar, çizilmişler, hazır yapmışlar. Tam gitmeden az korosu öldü. Korosu öldü. Bu defa tutsa da kadının oğlu ya kardeşi işte ben seni götüreyim dese mahremi gene gidemez. deden İddette olduğu için. Yani bir kadının korosu öldü mü beklemesi, evinde beklemesi gerekiyor dört ay ön gün. Eğer boşanmışsa korosu hayattan boşanmışsa boşanmışsa o zaman üç ay şey beklemesi gerekiyor. İşte bir kadın idditeyken de gidenmez Ve sıhhatı bir de sağlık meselesi. Bir kişi zengindir, varlığı vardır, gitmek de istiyor ama ağır hasta. Gitmeye gücü yok böyle. Bu da ne yapar bu kişi de? Kendisi gitmez, yine bir bekir gönderir. Şimdi geleyim inşallah bir de kişiye nasıl davranması gerekiyor hac yolunda. velamız buyuruyor Sebebillah Femen feralda fihindel hacca Bir kimse hac yapmayı niyet etse Femen feralda Kimse burada kastederse, acaba niyet ederse, felarefese. Bu tabi, ihramdan sonra. Kişi i̇hramı giydi mi, yasakları başlıyor. Nedir ihram giymek? Namazın, ilk tekbiri gibi. Namazın, tekbiri tahreme deniyor. Allah ilk tekbiri almak, bu nedir? Tekbiri tahreme yani kişiye haram kılan tekbir demektir. Bir kişi namaza durdu, niyetini yaptı, kıbleye yöneldi, Allahu Ekber diye kişi tekbir aldığı anda ne başlıyor? Namaz hesapları başlıyor. Hesapları. Yani kişi namaz artık sağa sola bakılamaz, yürüyemez, gezinemez, bir şey yiyip içemez, konuşamaz böylece. İşte namaza girişte alma ilk tekbirle beraber namaz yasakları başladığı gibi yine bir kişi Ramazan ayında veya diğer zamanlarda ve imsak vaktinde orucunu ettikten sonra imsak vaktiyle birlikte orucun yasakları başladığı gibi başladığı gibi bir kimse ihramı giydi İhram namazını kıldı, niyetini yaptı, telbiye, yani, Allah'ın lebek dedikten sonra, bu kişi için ne oluyor? İhram yasakları başlamış oluyor. Meryemiz şöyle buyuruyor, bir kimse işte, hac ayları içerisinde, ihramı giyerek, hacret ettiği zaman, ''Fela refese'' Refes, kadına yakıtması kendisi kesiyende esak oluyor böyle. Yani kişi yanında hanımı varsa, kişi hanımında hatta elinde dokusa çıplak olarak eğer bir şey duyarsa bu bile caizliği böyle. Yani kim ki hacı giderken yani hanımı götürüyorsa İhrama girdiği anda ikisinin de kadın erkeğin de buna çok özen göstermesi gerekiyor, Birbirine fazla sokulmamaları gerekiyor ve hatta şehveti söz bile konuşmamaları gerekiyor Çünkü İhram bir açlan da kefir anlamına geliyor. Yani o anda nefsin ölmesi gerekiyor, ölmesi gerekiyor. Zaten kendince yıkanıyor. Bu neye benzer? Ölen cenaze yıkanmasına benzer. İhram giyilmesi de kemen giyilmesine benzer. Her ne kadar kadınlar özel ihram giymeseler de giymeseler de ama onlar da ne edince onlar da hükmen ihramlı sayılıyorlar. Bunun için tabi ihramdan sonra kişi tırnana bile kesemiyor. Böyle. saçını kesemiyor. Böyle kıl kalparamıyor, insan kokulu bir şey bedene üzerine süremiyor. Bunun gibi bir böyle erkek kadın arasındaki münasebette çok kuruma gerekiyor. Vela füsuka füsuk fasıklık yani hiç günah işlemek onda gerekiyor. Tabi günah her zaman günahdır. Yani insan nerede olursa olsun her zaman günah günahdır ama özellikle ihramdan sonra yine özellikle haremde Mekke mükerreme çevresi harem bölgesidir. Bir kişinin ihramlıyken yeni kişinin özellikle harem bölgesinde Mekke ve civarında yine özellikle meşridi haramda. Kabine bulunduğu meşgit içerisinde her türlü günahtan, her türlü günahtan kişinin çok ama güzel sakınması gerekiyor. Böyle. Gerekiyor böylece. Ama ne yazık ki benim sevgili kardeşlerim günümüzdeki kadınlar oraya giden kadınlar gerek hac olarak niyet ederek ömreye giden kadınlar Burada yapmadığı güne orada yapıyorlar böyle. Hiç sakınmadan rekl arasına giriyorlar. Hele o sıkışıyorlar böyle. Işte. Nafile tavafa sıkışıyorlar. Hele bazıları daha da sapık oluyor kadınların böyle. Işte. Ne yapıyor bazıları sapıklar? Allah korusun Hacer-i Esved'i öpeceğim diye böyle. Işte. Binler ki arasına sıkışıyor. Ezülüyor, ezülüyor sıkışıyor. Her tarafı inşa yapıyor. E bununla alakası tam saçma sapık bu Ben şahsen bir kadını gördüm. Zavallı sıkışmış oraya tahife gireceğim yani sıkışmış oraya. Yani abinin kadın iki elini tutmuş görürsün ağlıyor ezilmiş de böyle kadın ağlıyor korkarak. Ağlıyor. E bu olur mu kardeşlerim? Olur mu şekiller böylece Peki kadın ne yapacak? Niye oraya gidiyor? E, bakacak kadın hatta eğer ki ise, zaten günümüzde artık hac zamanlarında hatta Ramazan'da bile aşırı kalboluk olduğu için tabi buna hikmeti var muhteremde. Yani bu dünyanın bu son zamanlarında hac böyle kalboluk olacak böyle inşallah. İnşallah sonu hayır olur inşallah. Bunda bir hikmetler var tabi pek okunuya girmeyeceğim fazla ama yani hac amacından sapıtılmasın Ömrü amacından sapıtılmasın o beytullah beşil haram kâmeki kemi kereme haram bölgeleri günah işime dönüştürülmesin muhtemelen kardeşlerim kadın her yerde kadındır erke her yerde erkektir muhtemelen yani kadının aralara girmesi sıkışması taafe girmeleri Efendim, nafret tavaf yapmaları kesinlikle çok günümüze zararlı. Kadın ne yapacak? Hac'e giden kadın bir kudum tavafını yapar. Onu da yukarıdan yapar. Aşağıdan yapmaz böyle. Yukarıdan. Biraz geç olsun böyle. Gayet tane dolaşıyor böylece. Bir de barem birinin Fars tavafını yapar. Bir de tavafı yapar. Bu kadın yeter. yeter. Yani bir kadın oraya gittiği zamanlar ne kadar erkekten sakınırsa aman bana bir el değmesin diye ne kadar sakınırsa o kadar sabit gibi yapması gerekiyor. Şimdi Mevlamız buyuruyor kim ki ihramı giydi artık haçeniyet etti fela refese ve la füsuka ve la cidale fil hac ve haçta cidal, mücadele kavga, tartışma da yok orada. Sen böyle yaptın, ben böyle yaptım. Yok mu Yani kişi orada bir nevi kefeni giydi. Artık nefsin orada ölünmesi gerekiyor. Böyle. Nefsin ölmesi gerekiyor. Öyle tartışma, kavga kesin yapmama gerekiyor. Efendim bana böyle desin. O demiş affetsin Ömer. müsamaha göster ona. Ama sen yapma terim. ve ma'at min hayrin ve ve ma tefaalu min hayrin ve orada hayır olarak ne yaparsanız oturup zül kabe bak kenarda bir namazı kıl kıra Kuran'ı oku kenarda bir şekil Allah'tan zikreyle tesbihatını yap orada Peygamber Efendiye getir orada ya'lemhullah orada ne yaparsanız hayırdar. Allah bunları biliyor Mevlam diyor bakınız. Yani bunda incelik var böyle. Kul bilmeli ki tabi Allah Teala bizi her zaman her zaman görüyor ama orasının başka bir özelliği var ben önce. Orada kul aşağı başı boyu değil mi? Allah'ın daha başlı bir gözetimine kul orada. Bunun için ki orada çok dikkatmesi gerekiyor böyle. Aman kalaba girmek, kadınlar için böyle sıkışmamak, araya girmemek, namazı böyle mümkün olduğu kadar karda kırmak ve evladım sonra bize işte buyuruyor ayrıca ve tezev ve du ve acı giderken de azıklanın. yani gereken. Az, alın azınız, bir de yiyeceğiniz yiyeceğinizi alınız böyle. Giderken de alınız bunları. Orada kimse yük olmayın Mevlam buyuruyor. Yemenliler eskiden peygamber zamanında yani bir de Allah'a ederiz derlermiş. Hiçbir şey almadan yiyecek oraya gelirlermiş. Ondan sonra işte onun sofrasına böyle sütünlermiş. Mevlam bunu iyi hoş görmedi muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor. Fete, vete Fetezevvedi ve oraya giderken de orada azıklanın böyle. Olunuz böyle. Ne gerekiyorsa işte ekmenin, peyniri ne iyisi yapıyorsa azıklanınız. Azıklanınız. Orada başkalarının sofranı fazla sürtünmeyiniz böylece. Şimdi ömreye gidenler hep anlatırlar tabi. Oradaki işte kullanan sofralara gittik şöyle gittik böyle gittik. Halbuki bak Melan biliyor azıklanın böylece. yani başkalarının sofu oturmak iyi değil de mümkünse sen gidiyorsun başkalarına gidiyorsun böylece sen gidiyorsun böylece kişi oraya giden kişi kendi cebinden harcaması daha eftar sevgili kardeşlerim böyle daha eftar böylece cebinden harcaması kişi kendi eliyle yaptığını kendi yemesi böyle daha eftardır fe inne hayri zâdi tekvâ işte işin, işini bu İncil'i burada. Bakın şöyle bir güzel Mevlamız. Fe inne zat, Zadın, azın, nedir en hayırlısı? Et tekva, tekvalık, Allah korkusu. Aman Allah'ım isretmeyeyim. ama yanlış bir şey yapmayayım. ama günaha girmeyeyim. İşte Mevlam buyuruyor ve hayr zadi tekva azı en hayırlısı oraya giderken önce tekvalığı benimsemek, önemsemek. Kişi mutlaka her işinde orada tekvaca hareket etmek varışı. Şey, tekvaca yapmak böyle şey. Özellikle tabii kadın erkek konusunda ehliyet tabii sakınmaları gerekiyor yani kadınlarından biraz da kaçmaları gerekiyor. Ee, özellikle tabi tavukta, e, sayede ve şeytan Taşamada, minada bu gibi yerlerde çok ama dikkat etmek gerekiyor sevgili kardeşlerim. Yoksa yani haşa yani orada Allah'ın emirleri kalkmıyor diyeyimler. Orada haramlar helala dönüşmüyor Bedeci. Dönüşmüyor Bedeci. Hatta Dünyanın başka yerlerinde bir insan hayır yapınca en aşağı on katı ile suha veriliyor. Daha fazla verilebiliyor. Günahlar birebir oluyor. Başka yerlerde. Ama orada haremde, Mekke mükerremede Allah korusun, orada günahlar da katlanıyor orada. Bence. Katlanıyor. Bunun için demek ki en başta ne gerekiyor? Tekvalık. Tekvalık. Nedir tekvalık? Allah'tan çok korkma böyle. Allah'ın emrine işten islam etmeme, İslam isyadını inceleme, her şeyinizi yapmak. Vettekuni Allah arkadaşlara buyuruyor. Vettakuni, yani bu da aslında iyi çekiliyor burada. Hasbedir tabii bu. Berlam buyuruyor benden korkun kulları. Emrime karşı gelmeyin emirlerimi, kitabımı çiğnemeyin Mevlam buyuruyor. Kimler ama? Ya ulil elbab Ey akıl sahipler Mevlamız buyuruyor. İşte sevgili kardeşlerim hacca giderken demek ki başta ne geliyor gerekiyor bizlere? Önce tekvalı gerekiyor Mevlam. Allah korkusu gerekiyor. Bunun için bir kişi hacca gitmeyi ettiği zaman ne yapması gerekiyor? Önce helal para şart müddetimler. Bir kimsenin kazancında eşek şüphe var. E, faiz alıp verebiliyor. Sattığı mal haram olabiliyor. Şürbüşür alabiliyor böyle. E, haram mal karışmışsa haram malla ile harca gidilmez. Daha kişi günah girer. Günah müddetimler. Önce mutlaka çok temiz böyle helal para şart önce böyle. Bu tekvallık buradan başlıyor. Sonra bir kişinin borcu varsa üzerine kul borçları varsa bunları vermesi gerekiyor. Gitmeden önce vermesi gerekiyor. Kime borcu varsa onlara gider. Borcunu ödeyecek. helal ulaşacak işte borcu versem yetmez. Para gideme Gitme. Borcuna gitme. Önce borcunu öde. Borcunu öde. Boştan sarak kalan helal malların, eğer şüpheli haramdan malın varsa, eğer kulak hakkıysa onu zaten kula veririm benim şeye. Eğer bilemiyorsun kimin hakkı olduğunu, haram para kazınmışsan onu fakire dağıt, dağıt. Elinde helal mal kalırsa gidip verecek kadar onunla gideceksin. Sonra kişi güzel tevbe etmesi gerekiyor allah Teala'ya harcı gitmeden önce. Ya Rabbi hayatım boşa geçti. Güna işleyebildim ya Rabbi. Kafi ola Namazların vaktinde kılamadım, güzel kılamadım. Şimdi bunu yaptın diye kişi nefsini muhasebe etmeli, oturmalı, boynunu bükmeli, hatta mümkünse gözünen yaşlar kişiye getirmeli. Allah Teala güzel tövbe etmeli kul. Estağfurullah ve tövbe iley diye böyle. Estağfurullah Allah'a ah, mahvet eyle. Ve tüm Allah'ım artık sana döndüm Allah Emrin değil mi ya Rabbi? Yalnız sana itaat edeceğim ya Rabbi diye Allah'a dönmeli. Sonra helallaşmak gerekiyor. Tabi konu komşu akraba arasında. Yani, Kimle bir dargınlı, margınlı, bir, bir şey varsa kişi bunların dolaşacak helallik alacak. İşte tekvallık böyle başlıyor. Ondan sonra kişi yolacağı, yola çıkacağı zaman ne yapacak? Hacın farzını hiç olmazsa vacip ölmese gerekiyor. Hacın nedir farzları? Üç tane Hanefi'ye göre. Üç farz var. Bir şart. Önce alması gerekiyor yani. Bu nedir? İhram giymek. Mikat mahallinde ihram giymek. Bu şart. Olmadan olmuyor. İhram giymek. Sonra acil iki tane fazla var hanefiye göre. Bir arafı günü, arafatta vakfiye durmak. arefe günü, arefe günü, yani Kurban arafı e gününde öyle vaktle başlar vakfe. Ödeme durmuş, durabilir gidebilir, ama yeteri dil er çıkmışlardan bence. arefe günü öyle vaktle başlar. Gece dahil... ...bayrem sabahı... ...imsah vaktine kadar... ...kişi bu arada... ...Arafat'a yapabilirse... ...hacın ne geliyor... ...eğer kişi... ...Arafat'ta bulunamasa... ...bulunamasa... ...ne gibi... ...mesela Allah korusun kişi hasta oldu... ...Arafat'a çıkmadı evvel kişi... ...ağır hastalandı... ...komoyla girdi... Hastaneye kaldırıldı. Hastane kaldırıldı. Eğer bunun yakınları bilinçli olsalar, onda ilgilenseler, o kişi ne kadar hasta da olsa, baygın da olsa, komada da olsa, o kişi arife günü öden sonra bir arabayla arapada götürülebilse, orada az bir zaman bile kalsa, yine geri hastaneye getirilirse hacı olunur. Kişinin Arafat'tayken bilinç olması şart değil böyle. İster uyku halinde, ister baygın halinde, ister koma halinde kişi. Arafa günü öğleden sonra oraya götürürse, Arafa'da götürürse, az bir şeyde kalsa, geri götürürsün, hacı oluyor. Ama Allah korusun, ilgilenilmese, yakınlara buna bir ilgi yapmasalar, kişi hastanede kalsa arafi günü oraya çıkamazsa o sene hacı yapmak derler hacı yanında terk etmesi gerekiyor hacin bir fazı nedir üçüncü fazı da bayramın birinci ikinci veya üçüncü günü de farz tavafını yapmak böylece. bu iş oldu mu hacin farzı ne geliyor Sonra kalıyor vacipler. Eğer vacibi tek ederse, orada ceza kuburunu keser, bugün telafi edebilirim bu şekilde bunu böyle. Ama kişi bunu da bilmesi gerekiyor. Sonra kişi evinden çıkacağı zaman, bir kişi hacıya gide en çıkacağı zamanlar ilk rekat namaz kılması bu da sünnetini, peygamber sünnetini muhtemelen. Kişi tabi abdestini almıştır. Hatta mümkünse gusül etmiştir kişi. Kübra'ya gönecek. Kişi bu anda bir heyecan olur böyle, kişi bir stres olur tabii. İşte gelenin, gidenin yakınlara böyle bir kişi yorgun olabilir. Ama kişi mümkün olduğu kadar böyle kendini toparlayıp, mevlaya kendine kişi gönlünü verip de inşallah iki rekat namaz kılması. Bir rekatta elhamdan sonra kul yer kâfiron suresi. İki rakat elhamdan sonra. İhlas suresini okur kişi olması elini açar ve dua eder Mevla'ya Ya Rabbi çıkacağım yollarına yardım verle diye böyle i̇şte kötüden korudan dua eder kişiye böylece tabi kalan çoğuşa Allah'a emanet eder bir de evden çıkarken evden çıkarken tabi sağ yerine çıkacak. şu duayı okuması, peygamberimizin bunu böyle buyuruyor, hadis-i şeriftir bu hatta bunu her okumamız gerekiyor Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltü alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu inşallah belli bir de bu her zaman lazım Her zaman evimizden çıkarken, her sabah çıkışımızdan bunu okumayı inşallah kendimize bir görev adederim bunu inşallah. Göre yapalım inşallah bunu. Bakın çok kısa aslında ama Kulum burada tam Allah sırması burada bak. Bismillah yani Allah ismine çıkıyorum böyle. Tevekkül alallah al Allah Allah tevekkül ettim ona güvendim. Tamam, çıkıyoruz ama öyle kişiler var evinden çıkıyor ama eve canısı gelen kişiler var Yolda ölüyor kaza oluyor şey oluyor bu oluyor. Buna bak ne deniliyor? Bence Bismillah. Allah'ın ismiyle. Onun adıyla çıkıyorum. al Allah, Allah'a tevekkül ettim. Ona güvendim. Ona yaslandım. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle. Ben bir şeyden kaçamam. Yani közüden kaçamam. Ve la kuvvete bir şey yapma gücüm yok. İlla billah, ancak Allah'ın yardımı ile. İnşallah, bunu da her zaman okuman dikkat edelim inşallah. Tekrarlayayım. Bismillahi tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bırak alışır Şimdi inşallah çok kısa olarak şöyle hacim böyle temel ilkelerini inşallah özetlemeye çalışayım. Tabi hac konusu çok uzun konu. Benim başım asıl ni amacım şu idi, tekvalı bilinsemek böyle. Allahı unutmamak geleceği halü hac yolunda böyle. Allah'tan daha çok korkmak, özellikle o mübarek kutsal makamlarda. Dünyadan çok çok kaçırmak o Bazı hanımlar övünüyorlar, kuda tavetinden övünmesi de üzülsün anlamına geliyor. Üzülsün anlamına geleceği. Demek ki hanımların ne kadar az yapmışlar o kadar sevaba girerler efendimiz. Ektefalat karışmasınlar. Namazı mümkün o kadar böyle bir kenarda fiilen kılsınlar. Sonra tabii orada çarşı pazar fazla gezmeme gerekiyor tabii kardeşlerim. Benim. Özellikle o hediye meselesi var ya gereken bir hediye getirmek işte oğluna, kızına, gelinine, torununa, onun komşuna arkadaşına, şuna buna vermişti yani elime bakar, elime bakarlar. Şunu diyeyim ki, pekala bu alestamatetleri bir kişi Allah'ın rızasını bırakarak kulları razı etmeye kalkarsa, ondan Allah da razı olmaz. Kulları razı olmaz bakın derim. Bakınız kardeşim. Yani bir kişi Allah'ın rızasını terk ederek kulları razı edeyim diye çırpınırsa kullar da razı edemez, Allah adına razı olmaz. Şimdi hediye alma meselesinde bu her zaman bu olay karşılıklı işte böylece. Tabii bir kişi hacdan ömeden geldi mi? Ee, yakınlar bir bakıyorlar şimdi bunu beklenti içerisinde. Bakıyorum ne getirecek, bana ne getirir diye böylece. Tabii birine bir şey verdi, öbürüne bir şey verdi. Bakıyorlar o bak ona daha güzel getirir onun rengi güzel, bunun şeyi güzel. Bu bir kırılma, kırgınlık oluyor böylece. Bunun işi ne yapma gerekiyor? Allah'ın nasırını getirme gerekiyor. Ne getirelim var adam? Mekke'den zemzem, Medine hurma. Yeter bundan arkadaşlar. Mekke'nin Zemzem'i işte en kutsal su böyle. Cennet suyu motıranlar. Yer bulunmayan su bakınız böyle. Zemzem'in dışındaki bütün sulara mikroplar giriyor herhalde. Bakteriler giriyor herhalde. Yani zararlı hale gelebiliyorlar. Ama Zemzem suyu mikrobu bakteri kabul etmiyor. Oktanır. Yani saf, temiz su. Sonra tabi şif oluyor. Buyuruyor Peygamber Esam Hazretleri. Zemzem lima şürübele. Bir insan zemzem suyunu ne niyeti içerse niyetine göre karşılığı vardır. Efendim şeker hastalığı var kişi de ihlasıyla inanarak o şeker hastalığının tedavi seçilmesini içerse Allah'ın şiba verir muhteremler. Bunun için elhamdülillah yeryüzünde Kabe-i Muazzama'da böyle bir zemzem suyu var böylece. İşte Mekke'den gelecek hediye zemzem suyu muhteremler. Zemzem suyunun bir damlası öyle Bin hediye değişmez beliş. Efendim tesbihi başladı. şunlar Şu, oyuncaklar oyuncaklara, o oyuncaklara, şunlar, bunlar. Ne onlar? İşte kim içinden geliyor? Kimi Japondan geliyor? Kim onlar? Kimden bundan gelebileceğe zavallı Müslümanlar ona uğraşıyorlar. onlar. Şimdi hadi inşallah şöyle bir özet eve kalksam işte kısa da inşallah daha. Üç türlü hac var. Bir hacı ifrat deniyor, yani tek hac yapılıyor. Ömr'e buna karıştırılmıyor, bunu ihramdan çıkılmıyor. Bir de hacı temettu var. Giden kişi önce ömr'e yapıyor, hac aylarında ömreden çıkıyor, ihramdan çıkıyor. Sonra tekrar arifeden bir iki gün önce ihramı giyiyor, hacını yapıyor, kalanını yapıyor. Bu da kurban gerekiyor. Bir de hacı kram var bu niyetini ömre hac bunda beraber niyet ediliyor. Peki ömre tavafı yapılıyor, sayı yapılıyor, namaz tabi konuyor ama hac tavafı yapılıyor. Bu biraz tabi daha biraz zor oluyor tabi günümüzde. Onun için isteyen ifrat yapar, isteyen temetü yapar. Şimdi biz ifratı ele alalım. Bir kimse Önce Medine'ye gidecekse, önce yolun Medine'ye gidecekse, ihram yolda giyemez tabi. Medine'ye öyle kalır, Medine'ye çıkarken yıkanır otelde efendim. Orada mikat mahalı vardır. Medine yakın bu. Oraya gelince mikat mahalinde ihramını giyer. İhram giymek şart farz yani böyle. İhramı mikat mahalle giymekte vacip oluyor. Yani geçmemek oluyor. Bence. Daha önce giyebilir. Bence. Daha önce giyebilir. Ama bir kişiye mikat muhalde geçmesi geçemez. Vacibi terkten dolayı kurmak istemesi gerekir. Bence. Bir kimse ihram giyeceği zaman ne yapacak? İster erkek ister kadın olsun. Hatta kadın o anda adet günlerinde bile olsa Yıkanabilirse yıkanacak. Bu ihramın gereği bu böylece. Şey. Yıkanacak. Sonra tabi erkekler her biri. Yine kadınların da ayette olmayanları o günde. ihram gittikten sonra iki rekat ihram namazı kılınır. Tabi döndürük kıbleyi Allah size şihniyet eder. İhram namazı diye ikiye namaz kılınır. Yine bu namazın ilk rekatında Kule-i Kâh okur bunda. İhlas namazı sonra niyetini yapacak niyet. Eğer hacı temettü yapacaksa hiç hacı karışamaz. Niyet etmiyor Rabbi. Ömre yapmaya der. Hacı ömre derse Kıran olur eğer temettü yapacaksa niyet ettim ya Rabbi ömrü yapmaya sen bunu bana kolaylaştır ben de bunu ya Rabbi kabul eder Böylece. yalnız iflat yapacaksa ömre karışmayıp tekaç yapacaksa niyet ettim ya Rabbi hac yapmaya sen bunu bana kovalaştır ben de bunu kabul eder ondan sonra tehlikeye getirir Oturduğu yerde. Terbiye getirir. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şirike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete Lek vel mülk la şirike lek der. Bana terbiye dönür. Erkek denen bunu biraz sesi söylemesi gerekir. Hanımların ya söylemesi gerekir. Mutlaka bunu söylemek gerekiyor arada işte bir kişi iran, na, yıkandı ihramını giydi tabi kadınlar işte özel bir kıyafete otur onu aynı şekilde evliler ihramı giyerler ihram namazı kılındı niyet edildi tel diye getirildiği anda namaza başlamış tekrar almış gibi ihramı yasakları başlamış oluyor yani kadın erkek yani sakınacaklar böyle kesinlikle erkek de hanımına hanım da kocasına böyle çıplak elle dokunmayacak hele bir şey duyması gerekiyor buna sakınmak gerekiyor tabi bir arada koku sürülmez erkekler ayaklarına çorap giyemezler başını örtemezler ee, saç kesilemez kıl da, da kesilemez Bir de av mesleği var ama günümüzde av mesleği yok tabii günümüzde. Bundan sonra Mekke'ye, mükerremeye yola çıkılır. Medine'ye gidiliyorsa böylece. Eğer hacca giden kişi doğrudan direkt ciddi inecek, oradan Mekke'ye geçecekse doğrudan direkt. Bu defa ne yapması gerekiyor? Bu şartta ihramı giymesi gerekiyor böylece. Çünkü Medine'nin mikatı başkadır. O uçaktan gidenler Şambikat deniyor böylece. Esten Cuhve diye bir kasaba da varmış. O günümüzde Kamu'da bir kasaba. Yanında Rabuk diye bir köy var orada. Baya gelişim bir yer var orada. O Hizada. Tabi o tam kesin buna uçak işin bunu bilemezler. Bunun için bir iki uçakta giderken demek Kızıldeniz'de daha gelince hemen uçakta ihramı kişi giyer. Böyle. İhramını giyer kişi oturuyor, ihram almasını kılar, niyetini yapar, telbisini getirir, buhrum olur böyle. Evet. Çünkü cidde, mikat mahallesi içerisinde. Eğer bir kişi uçakta ihramını giymezse, ciddeye gelirse, hoşuna gelirse, ve oradan kişi Mekke gidecekse ama, gidecekse, kişi cadanmış oluyor, buna kurmak etmesi gere gerekiyor kişiye. Sonra buradan Mekke-i Mükerreme gelindi şimdi. Mekke-i gelindi. İlk iş tabi nedir Mekke-i Mükerreme'de? Önce eğer kişi hac ifdat yapacaksa kudum tavafı deniyor buna. Yani tehiyyatü meşrit namazı gibi kudum tavafı deniyor buna. Kudum tavafının tavafa gelecek. Tavafa gelecek tam hazret bir Esrat bir köşede vardır. Doğuya yakın köşede, kapı yanında. Onun karşısına gelir. Niyet ettim ya Rabbi, hudun tavafı yapmaya der. Eğer kişi hac yapacak, ömre niyet etmişse, niyet ettim ya Rabbi, ömrü tavafına niyet eder. karşı elini kaldırır. hazret doğru. Ellerini yüzüne sürer. Ondan sonra kişi ne yapar? Şöyle sana doğru, yani kapıya doğru Kabe sona kalmak üzere tamam başlar böyle. Tamam ne okuyacak? Özel bir şeyi yok bunun bence. Vaziler el kitap molalaştı. Işte bağırırlar karıma kar kargaşı olur bence. Kim ne bilmez. Hiç buna gerek yok bence. Ne olsun oku böyle. İşten konu kerim okur. Allah Teala zikreder, de getirir. Ne olsun. Nedir amaç bunda? Amaç o Kabe'ye mevzuya bir saygı gerekiyor be. Yeryüzünde Allah'tan bir koyduğu alamet müminler şemberece. Ki arş taaf melekler gibi insanı taaf ediyorlar. Bir de gökte Beytül Mamur var. Onu melekte taaf ediyorlar. İnsanlar taaf Beytullah. Bu kadar kutsal bir yer böylece Ona biraz böyle saygı ile işte kimse ayağını incitmeden kimseye eza vermeden özellikle hanımlar tabi taaf yeri dar geliyor çünkü. Günümüzde de Evrende hacılar çok. İnşallah sonu hayırlı olur muhtemelidir. Ben korkuyorum bu işten ama bunun için mümkünse nafile hacı pek girmemek gerekiyor muhtemelinde. Ama bir kişi veki giderse başka da çünkü nedir bu? Mesela bir cami mescit kişi farz namazı kılmış. Oturuyor orada. Oturmuşlar ama kalabalık Efendim, sohbet yapıyorlar. Nafile ibadet ediyorlar böylece. E gelenler oluyor orada. Biraz da yoldaki meşriklerde. Gelenler namaz koyacaklar. Farz koyacaklar. Onlara engel olunması nasıl mekruh ise. Bu için günümüzde tabi o mal dar. Yani tavaf yeri dar. Kabe'nin çevresi dar olduğu için. Mümkün olduğu kadar nafacı gitmemek daha eftar. Böylece. Ama şey ben ömreye gider oraya. Öyle yapar bunları böylece. bir defa başlığı nokta aynı yere gelmeye bir şaf deniyor. Bir sefer döndü mü ona bir tabaf denir. Böyle. Tavaf denir. Ondan sonra kişi böyle yavaş yavaş çıkar böyle. Hemen birden çıkmaz böyle. Kalbi yarımı uğraşmaz. Kimseyi zorlamaz. Böyle yavaş yavaş yavaş çıkar. İki rekat tavaf kılmak da vacip oluyor burada muhtemelen kardeşlerim. Her tavafda iki rekat namaz kılmak böyle. Bu da mümkün olduğu bir yerde İnsana zarar vermeden bir yerde iki rekat yer namazını kılar. Oradan Zemzem'i içer. Peygamberimiz ilk Zemzem'i Peygamber ayağa teşehhüs Aleyhisselam Hazretleri ilk ve ayakta içmek sünneti beş. Ondan sonra oturup içilir tabii Zemzem'i. Sonra kişi dilerse hemen sa yapar. Safa ile Merve Sabah tepe çok yakınlar Kabe'ye Kişi oraya gider. Zaten ömrü yapıyorsa mecbursa yapacak. Hadi ifad yapıyorsa da yine sayını yaparsın iyi olur böyle. Bayrama kalmasın diye. Hemen sabah tepesine çıkar. Üstten çıkar. E bir tepe değil. Oradan bir Kabe'yi görmeye çalışır. Sabah'dan görünür oradan Kabe'ye muazzama. Orada Allah'tan dua eder. Başlar. Merve'ye gider böylece. Bir de erkekler İlk tavafta. İşte ta erkekler ihramını sağ omuzunun kolundan alırlar. Son açık kalır böylece. Şey. Üç şalttığında ama. Değil mi diye onsa örtebilir. Bir de yine erkekler mümkünse tabii koşamazlar günümüzde de böyle ayak canlı yaparlar böyle. Hanım değil ama. Onlar da onu yaparlar hanımlar. Ondan sonra kişi gider orada sayını yapar. Eğer ömrü yapıyorsa tabi saydından sonra tıraş olur. ihramdan çıkar. İremesa kalkar. Eğer hac yapıyorsa bu tabi tıraş olmaz. Bunun ihramlı durumu devam eder. İremesa devam eder. Ondan sonra Arefe'den bir gün evvel o güne yevmi terviye denir o güne. Süümet olanı önce minaya gitmek. Terbiye günü. Yani Arafa günden bir gün evvel sabah namazın Bekir mükerimde kılar, minaya gider böyle. Gidebilirse tabi bugün kafeleri götürmüyorlar oraya hacıları. Ondan sonra Arafa günü Arafa'da çıkılır muhtemelenler. Arafa'da çıkılır. İşte Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri El Hacı arafe. Asıl hac Arafa'dır. arafattadır böylece. Çünkü Tavafta tabi evliullah bulunabilir, Kutuplar bulunabilir, kırkta da bulunabilir. Bu da aşıklar sağlanan iki vardır böylece. Ama arafe günü Arafatta kesinlikle zamanın kutbu oradadır böylece. Kim bilir ne kadar evliullah oradadır böylece. Heygamdu oradadır böylece. Adam al esir ama oradadır böylece. Bu için. Arafi günü Arafat'taki durmayı çok kişi böyle kıymetini bilmeli. Onu değerlendirmeli mutlaka. Oturup böyle konuşurup efendim yeme içme işte e, yine pikni gibi biraz dönüşmemesi gerekiyor. Ama çayla demle şunları ya bunları ya efendim böyle ya şunları bunları yap, otur sohbet Efendim yap, yap. Zaten bir yarım gün bir şey böyle şey. Ya bilemedim bir gün bir şey böylece. Arefe günü iyi belimi orasını. Orada öyle iniklamazlı birleştire kılınır ki duaya fazla zaman kalması için orada. Sonra ayağa kalkılıp Kabe'ye doğru dönülür. Orada dua eder böyle. Vakfı şey işte, bu Dua budur böylece. Tabi herkes için dua etmeli var orada böyle. Yani ya bir hoca dua etmeli. Yeterli değil bu şekilde Aslında çünkü özel bir duası yok zaten. Orada dua etmeli. Günün koşullarını da insan bilmesi gerekiyor. Yani gerçek mümin, bilinçli mümin, günün koşullarını da bilinmesi gerekiyor böylece. Mesela şu anda İslam alemi çok garip. Müslümanlar garip muhteremler. Camilerden bambalanıyor cami içindeki Müslümanlar da öldürülüyor. Zavallı bizim din kardeşlerimiz işte biliyorsunuz bu dahi bunları siz izliyorsunuz görüyorsunuz. Filistin'de o Sharon denilen Siyonizmin, bugünkü başı deccalı, Amerikan devlet terörü Irak'ta, Rusya'da Çeşitlis'te Rus terörü Afganistan Amerikan terörü muhtemelen din kardeşlerim böyle Müslüman kardeşlerimiz zavallılar Evinde rahat oturamıyorlar. Camide rahat namaz kılamıyorlar böylece. Tutuklanıyorlar. Eve baskın yapılıyor böylece. Bir çocuğun gözü önünde babası elleri arkasına bağlanıp baş gözlere bağlanıp götürüyor muhtarlarınlar. Annesi özürleyebiliyor, ırzına kişileyebiliyor. Eee genç yavruyu alıp götürüyorlar böylece. Ator öldürüyorlar, öldürüyorlar. Bu için Hacı Kişek Muhtemelen kardeşlerim, tabi şu anda beni sesim duyanlara duyanlar, Allah için rica edeyim onlara. Araf'e günü bir garamet bilelim muhtemelenler. O gün gerçekten çok kutsal gündür böyle şey. En gün olarak, tabi gece olarak, Gecesi, en kutsal gündür senede. Ama gün olarak, senin en kutsal günü Araf'e gündür böyle. Arafat'ta böyle. Arafat'ta böyle. Arafat'ta. Çünkü bu Kaç sene peygamber ruhaneti orada muhtemelen. Hızır verirse mutlaka bir gün orada. Zamanımızın kutbu mutlaka orada böylece. Kim bilir kaç yüz bin evliyullah orada. Orada inşallah yalnız nefsimize değil de orada inşallah İslam alemi için ama içimiz yanarak, yanarak Allah'a dua edelim. Rabbim inşallah Müslümanlara yardım eylesin muhtemelen kardeşlerim böylece. İslam alemi çok garip kaldı. Müslümanlar çok yetim kaldı Müslümanlar böylece. Eziliyor Müslümanlar. Düşman bizleri eziliyor. Fakat ne yazık ki yani tabi hep bunu görüyoruz böylece. Ne yazık ki halen Amerika İslam malları piyasada en şehre başta onlar gene böylece. Bakıyorsun ki Coca-Cola içenler böyle Müslüman böyle geçinin halde yani bırakalım da. yani bir insanlığın böyle vicdan acabı çekmesi gerek insan böyle. Bu yapılan devlet terörü karşısına böyle. Ki Amerikan düşmanı gelişti yeni sallı orada deniyor bak bu telenler. Orada genişlik böyle böyle. Attığı bombalarla orada oksijen yok ediyor böyle. Yok ediyor oksijen orada böyle. Ee, hala bunun malını almak hiç olmazsa hiç olmazsa yani bir şey yapamazsak hiç onun malını almayalım ermekarım almam ben. Onun kokusu içmecek ölmeyiz mi Hatta daha salımız daha diyor böylece olur, Baleci, olur Baleci. inşallah İnşallah Arafat'a çok dua edelim. Arafat'ta akşam ezanında orada olması gerekiyor böylece. Bu vaciptir çünkü böylece. Bir insan Arafat'ta ...güneş batmaya çıkarsa ceza oluyor böylece. Ya geri dönmesi gerekiyor... ...geri ...Kur'an kendisi gerekir böylece. Sonra Arafa'dan tabii... ...Müzellife'ye gidiliyor... ...o yolla bir nevi... ...mahşer... ...günün anlamına geliyor. İhranlar kefenli böyle... İnsanlar kabile çıkmışlar... ...Arafa topluluyorlar böyle. Biraz da cebel rahme vardır... ...işareti bir tepe vardır böyle orada... Ona çevresi daha makbuldür, daha kıymetli yerlerdir orada, onun çevresinde. Ama elden geldiği kadar böyle pik diye dönüşmesi, bir barem yerine dönüşmesi muhtemelen der. Böyle fazla aramızda sohbete konuşmayalım, şunu bara ayırmayalım, böyle gözüce dökelim, işimiz yansın, Müslüman kardeşlerimiz ki onları hatırlayalım vardı inşallah, onlar için çok dua edelim. Şunu unutmayın muhterem kardeşlerim, bugün komşuya bir yanarken bakarsak evimizi yanabilir muhtemeliler. Yani fitne bela sınırımızda muhtemeliler. Siyonizm hedefine bize var muhtemeliler. Bize var Siyonizm hedefinde, bize var, var, var böylece. Şey. Türkiye bu debelmeye çalışıyor bunlar. Yani sınırımıza tehlike geldi, yangın sınırımıza geldi muhtemeliler. Çok duvar ederim evlamıza. Sonra tabi Müzellife'den sonra Mine'ye gidiliyor işte şeydan taşrığını burada? Sonra baharen birinci günü elhamdülillah Mekke'ye gelip farz yapıldı mı? Ağacan farzı bitiyor. Ne kalıyor? Geriye bir tek vacip kalıyor. O da veda tavafı kalıyor. Kişi ayrı zaman Mekke'ye mükerremeden veda tavafını yapar, ayrılır. Eğer kadın ve Mekke ayrı zamanlar kadın adet görürse o şey giremez, Kabe'ye giremez. Kadın o veda tarafının terk eder biz araya gelmez kişiye. Bunun biz arayı oturken üstüne. Böyle inşallah hac'e gidenlerin böyle inşallah önce günler al, ondan inşallah, önce versin, Allah günlerinin önce tek balık versem uftirin hamdeler. Allah korkusu varsa böyle. Bilinççi olmaları, ihlaslı olmaları önce ilk şarttır. İnşallah onların duasıyla da, İnşallah Teala şu karanklar dağılır muhtemelen. Şu buluta dağılır inşallah da inşaallah İslam'ın güneşi doğar. Lillāh